Kanka nerede kaldı bu genco? Geliyor lan, geliyor geliyor! O, nerede nerede kadın oğlum ya? ya? Valla anca, trabisyonumuz var ya. Ne, ne yapıyorsun? Ya? neredesin ya? İyisin. İyidir valla. Sen nasılsın? Vallahi'dir ya. Oğlum nerede kaldım? Bir saattir seni Vallahi bekliyorum. Vallahi tabi Tamam Gidelim. ona pissos ne var ne yok anlatırsanız da bir abi orta yakın. bildiğin gibi aynı orta sana bir bit getirdim sonra yine alakalı girsin aç kanka bakalım ya kaç bak, din din açayım orta bak aç kanka Yaşanmıyor Deldim var bak kimse bilmiyor Unutamadım gözlerin içimi yakıyor Gülüm sensiz sensiz yaşanmıyor Herkese inat olsun diye sıçtım Her gece her gece ben yine çektim Her gece dertleri üstüme çektim Her gece ben seni bir daha sildim Bir daha sildim bir daha sildim Bir daha bir daha bir daha, bir daha sildim Yaktım her şeyi anıları sildim Sen kimsin be kendimi Kimdi kimse yüzüme Kes sanıyorlar ben içtikçe Deli diyorlar bana ben güldükçe Gülüyorum ben bende halime ah, Hani gittin ya ya sessizce Mecalım kalmadı sen gidince Kaderim yoksa bu felek mi Gitmişse yar ne de kölek mi Anne oğlum bak yine yalnız Geleceğim bir gün yanına ansız Kader kıymet kimse bilmez Kimse bilmez ana kıymetini e Gidince bir gün anlar derdini Para şöhret hepsi bir der Biliyorum kalmadı her şeye nefret Yüzümüz gülecek bir gün sabret Sen odanda ben sokakta Sen sofranda ben Şarda, sen yanımda ben uzakta Sen rüyanda ben ayazda Sen onda ben şafakta Sen kankanla ben dumanla Sen okulla ben karakalla Bak kardeş şimdi sana diyeceğim yüzüme Gülüyorsan ölemede geleceğim Fani bu dünya ölümsüz değil Ummadığın anda ecelin gelir Nefesini keser ve umudunu alır Sevdiklerin ardında kalır Hani derler bana her yer Paris ama sensiz her yer sesli Özgürslerim dinmiyor Sen yoksun kalbim çok acıyor Sapma so Bilmiyor unutamadım Gözlerin içimi Yakıyor gülüm Sensiz sensiz yaşamıyor. karmayına oldum duygularım hep sen soldurdun başkası olsa belki dururdun fakir bu kalbime sahip olurdun beni benden alıp da sen kirlettin her şeyi bana sen zehir edendin bunları bile bile sevdim derdin bir paspas pas gibi bastın geçtin git al her şey gözde kalmasın kaderim gibi beni sen de yanıltın kıyamam diyerek hep ağlatandın bunları yaşatırken utanmadın yanılmışım yanılmışım sol tarafında hep bir sancısın ben yanılırken sen gülendin aşkı hak ettim diyebilir misin odamdaki senin haftıraların kalmasaydı o belki Yaşardım Ufacık teselli şu yazdıklarım Şarkılarda bile anlatamazdım Açıkçası taş olan o kalbin Kalbime girip de tecavüz ettin Başkası değil de niye beni seçtin Beni başkası gibi sevemezdim. dinmiyor <gülüyor> Sen yoksun <gülüyor> Şan bu yol. Hey Han Prince. DJ Aligan, DJ Ganjo. Mısikam. Gan. 2012. 2012. Sana. Ceyhan Rant Dostluk.